Hayırdır, acıyı var. Efendim, ben düşündüm taşındım, kredi çekmeye karar verdim. Kredi mi? Sen de mi bulaşıyorsun şu kredi işine? Bulaşmak niye olsun efendim? Kredi almak, kullanmak bir ihtiyaç. İhtiyaç da bazıları bu kredi alma işini abarttı ama. Konut kredisi, araba kredisi yetmiyormuş gibi her işine bir kredi çekiyor. Çeksin canım, bankada kredi veriyor. Niye almasın? Ya, bankalar kredi vermek için can atıyor. Sonra verdiğin iki mislini geri alıyor. Çeşit çeşit krediler var. Evlenemeyenlere evlenme kredisi. Tatile gidemeyenlere tatil kredisi. Zayıflayamayanlara diyet kredisi. Terecilere tere satma kredisi. Asıl sen abarttın şimdi. Yok böyle kredi çeşitleri filan. Hem varsa da beni ilgilendirmiyor efendim. Ben konut kredisi alacağım. Konut kredisi. Vay be. Ev alacaksın yani. İnşallah efendim. Yahu Hacıvat'ım, iyice düşündün mü? Hangisini? Ev almayı mı, kredi çekmeyi mi? Aslında her ikisini de. Vallahi düşündüm. Hanımla oturduk, istişare ettik. Artık bir ev alalım diyoruz. Yalnız alacağımız evi nereden alalım? Ev alırken neye dikkat edelim onu bilmiyorum. Senin tavsiyelerin var mı Karagöz'üm? Haa, ev hususunda mı? Evet. Ha şey... <gülüyor> ee, mesela ev merkezi bir yerde olmalı. Tabi tabi. Sonra muhakkak tuvaleti olmalı çok önemli. Ama yaptın Karagül. Her evde tuvalet olur. Tuvaletsiz ev olur mu hiç? Doğru diyorsun olmaz. Hatta artık çoğu evde iki tane tuvalet var. İki tane ha. Vay be. Demek en çok tuvaletle vakit geçiriyorlar. Vakit geçirmekle ne alakası var efendim. Neyse neyse başka. Valla evde güney cephe çok önemlidir. Güney cephe olunca eve güneş girer. Mümkünse dört tarafı güneş yapı olsun birader. Güneş görmesi önemli tabi. Hem ne derler? Güneş giren eve doktor güneş gözlüğüyle girer. O çok öyle değildi ama. Ee, sonra? Sonra komşu önemlidir. Komşularının iyi aile olması çok mühim. Kesinlikle efendim. Mesela komşunun külünün olması lazım. Sonuçta komşu komşunun külüne muhtaçtır. Muhtaçtır Karagöz'üm muhtaçtır. Sonra evin hastaneye okula filan yakın olmalı. Doğru. Sadece bunlara değil, bize de yakın olmalı. Ben senden kopabilir miyim hiç Karagöz'üm? Ayrıca ev geniş olmalı. Bence de 140 metrekareden aşağı olmamalı. Sen 90 metrekare al o zamanla büyür. Olur mu efendim? Ev büyür mü hiç? Yani en azından zamanla kullana kullana genişler, açılır diye şey ettim. Yok o da olmaz. O da olmaz ama nasihatlerin için teşekkür ederim efendim. ...bir ev alma niyetimiz var. Bakalım, anda inşallah. inşallah üç artı bir çarpı huzur eşittir, mutluluk dolu bir yuvan olur Hacı Batım. Ağzın bal yesin efendim. Evi alınca bir bal yedirirsin herhalde. Artık bal mı olur, lokantada mükellef bir yemek mi olur? Elbette efendim, elbette. Evet, sevgili dinleyicilerimiz. Her ne kadar sürçül isan ettikse... ...affola. Affola.